dolayı ne yaptılar onlar hepsi ona isticabet ettiler Radiyallahu taala anh ve burada eee İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste İmam Elvani de bu hadisin ki ahsenuhum ahsenuhum diyor ki müminler arasında en kamil En Kamil imana sahip olan kişiler kimdir diyor? Ahlakı en güzel olan kişiler veyahut da kişidir diyor. Demek ki kişi ahlakı güzelleştikçe imanı artar. Arttıkça Allah Celle Celaluhu'nun dostu ve Ali Satt ve Selam'ın en çok sevdiği ve öbür dünyada da ona en yakın olacak kişilerdir. Kimdir bunlar? En güzel ahlakla ahlaklanan kişiler. İkincisi diyor ki: El-amru's-sani'l-huluk'u'l-hasen daruratu'n ijtimaaiyye li cemii'i'l-mujtamaat. Güzel ahlak diyor. Tamam mı? Her toplum için, her toplum için istenen bir şeydir. Bu toplum ister Müslüman olsun, ister olmasın. Ferdi ister Müslüman olsun, ister olmasın. Mutlak manada o kişiyi güzelleştiren, topluma karşı güzelleştiren, topluma karşı imrenilen nedir? güzel ahlaktır. Onun için bu Sufyan dikkat ediyorsanız Şam'da Ali Sat ve Selam eee Şam imparatoruna mektubu gönderdiği zaman dedi ki: "Bunu bizim burada yani Şam'da bunu tanıyan veyahut da ona yakın olan insanlar var mıdır?" dediler. Dedi: "Evet dediler. Onları bana getirin." Ve müşrik olmalarına rağmen dikkat ediniz. Müşrik olmalarına rağmen yalan atmaktan çok çekiniyorlardı. Niçin? Ahlaka aykırı bir unsur olduğu için. Yalan atmazlarmış. Putlara tapıyorlar. Tamam mı? Kızlarını diri diri, diri gömüyorlar. Ama birçok güzel ahlaka sahip idiler. Örneğin bir kişi bir zalim mesela bir kişinin malını alsa o toplumda olan şahıslar hepsine yapar? Birlik beraberlik olur. O edilen kişinin hakkını alırlar. Böyle bir ahlaka sahibidiler. Ondan sonra şerefli bir kadına hiç dayanma, dokunmazlarmış. Kesinlikle. Şerefli, namuslu kadına kesinlikle dokunmazlarmış. Yani böyle şimdiki mesela bazı Müslüman gençler gibi kızlara satışıyorlar, laf atıyorlar ne yapıyorlar. Hatta Müslüman erkekler gibi. Yani kadınlara bakıyorlar, laf atıyorlar. Yani o cahiliye döneminde bile Müşrikler bu ahlaka sahip oldukları için kadına böyle rahatsız edici laflar kesinlikle ne yapmazlarmış, atmazlarmış. Çünkü bunu çok ağır sayıyorlar. Bir kişinin, başka bir kişinin namusuna veyahut da namuslu bir kadına laf atmak çok ağır ya. Ey ahlaksızlık, terbiyesizlik sayıyorlar. Ve Ebu Süfyan o zaman ona sorduğu zaman, oranın imperatoru, ona sorduğu zaman, Aleyhisselam hakkında sorular sorduğu zaman, her sorduğu soruya doğru cevap verdi. Ve diyor ki, bu Sufyan, tabii ki o zaman Müslüman değildi. E diyor ki, eğer yalan, ayıp olmasaydı, diyor, bu konuşma esnasında birçok şeyler sokuşturmaya çalışacaktım, diyor. Ama yalan, onların arasında çok ayıp, çok iğrenç, çok ağır bir şeydir. Yani birçok şeyle E, tanındığı halde ama yalancılıkla tanındığı zaman o toplumda o kişinin hayatı siliniyormuş. Hiç kimse ona güvenmez ve her konuştuğu şeye sen yalancısın. Ve onların toplumunda en ağır, en kötü şey nedir? Yalan atmaktır. Tabii ki gerçekten hele Müslüman zaten hiç yalan atmaz. Ve atmaması lazım. Ve dikkat ediyorsanız bir kişi Müslümanlar arasında yalancı tanındığı zaman hiç kimse ona güvenmiyor. Öyle değil mi? Ve bazen doğru konuştuğu zaman, doğru konuşmasına rağmen yalancılıkla tanındığı için doğru konuştuğu zaman yine ona inanmıyorlar. Halbuki o an için doğru konuşuyor ama öyle tanındığı için doğru konuşmalarda da artık ona inanmıyorlar. İşte burada Yani burada toplum ister gayri Müslüman bir toplum olsun, ister ister. Müslüman bir toplum olsun. Dolayısıyla özellikle Müslüman toplum ve Müslüman toplum içerisinde özellikle davetçi Müslüman kadın veyahut da davetçi Müslüman erkek mutlak manada elinden geldiği kadar.